Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler bu hafta tefsir dersinde Furkan suresi 17. ayetten itibaren okuyacağız ve tefsirini etmeye çalışacağız. Bundan önceki ayetlerde Allahu Teala kötü karşılık, karşılık görecek Kafirlerden, müşriklerden bahsetmişti. Sonra da muttakilerin vaad olduğu cennet mi hayırlı yoksa onların kimi diye karşılaştırma yapmıştı. Cennet ehlinden nimetlerin devamlı olduğunu beyan etmişti. 17. ayetten itibaren de gene müşriklerle, kafirlerle alakalı bir kısım manzaralar var. Onlardan bahsediyor allah Teala buyuruyor ki, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ اَاَنْتُمْ اَضَلَلْتُمْ عِبَاد۪ي هَا اُلٰىٰ اَمْهُمْ <السَّب۪يل> Onları ve Allah'ın dışından ibadet ettikleri şeyleri haşrettiği gün, topladığı gün, der ki, sizler mi bu kullarımı saptırdınız yoksa onlar mı kendileri bir yol tuttup da saptılar, dalanete düştüler. Evet burada Allahu Teala Maide Suresi'nde efendim Sebe Suresi'nde de değindiği farklı lafızlarla açtığı bir hususa işaret ediyor. Kulların hesap gününde toplandığında, hesaba çekildiğinde sapan kulların ve ibadet edilen kulların, ilah konumunu yükseltilen kulların hangisi hangisini saptırdı, kandırdı? onu ortaya çıkartmak için soruyor. Zaten kendisi biliyor da ortaya çıkartmak için soruyor. Kendisine ibadet edilen, ilah makamına yükseltilen her ne varsa onlara hitaben bu sapan kulları, müşrikleri, kafirleri siz mi saptırdınız yoksa onlar kendileri mi saptılar diye soruyor. Yani latlar, menatlar, uzalarlar, heykeller, türbedeki yatırlar veya kulluk makamından ilah makamına yükseltilen her kim varsa Onlara Allahu Teala soracak. Bu sapanları, bu şirk koşanları, bu küfre düşenleri siz mi saptırdınız? Yoksa onlar kendileri bir yol tuttular da kendileri mi saptırırlar? Bakın mesela bunun bir örneğini Allahu Teala Maide Suresi 116 ve 117. ayetlerde mahlukatın en şereflilerinden birisi olan İsa Aleyhisselam'a hitabla soruyor. Diyor ki Ve iz galallahu ya İsa bin Meryem, "E amen, Allahu Teala Meryem'in oğlu İsa'ya hitaben der ki: "Ey Meryem'in oğlu İsa, insanlara sen mi beni ve annemi Allah'ın dışından iki ilah edinin?" diye söyleniyor. Bunu niye soruyor yüce Mevla? Şu an biliyorsunuz Hristiyanlar büyük çoğunluğu teslis inancına sahipler. Yani üç ilah inancına sahipler. Baba, Oğul, Kutsal Ruh diyorlar bunlar kendi ifadeleriyle. Yani Allah, ondan sonra anne Meryem ve oğlu İsa diyorlar. Üç rahat tapıyorlar. Buna teslis denir. Yani, Üçleme deniyor. Üç Allah inancı haşa helal. Şimdi bu inancın içerisindeki Allah inancı doğru. Bu tevhidin gereği. Allahu Teala kullarını yaratandır ve ilah olandır. Diyor ki Allahu Teala İsa Aleyhisselam'a yönelik. Onların bu üçlü ilah inancının içerisinde ben de varım. Siz ikiniz de varsınız. Ey İsa ben seni onlara peygamber Resul olarak göndermiştim. Allah'ın dışından beni ve annemi de ilah edin diye sen mi söyledin onlara diye soruyor. Zaten İsa Aleyhisselam'ın ne dediğini Allahu Teala biliyor. Orada o yalancıların efendim iftiracıdan iftiras yalan ortaya çıkardır. Ne diyor İsa Aleyhisselam'ın cevap olarak Gale Sübhaneke. Dedi ki İsa, seni tesbih ederim. Sen münezzehsin. Sen böyle şeyler, senin dışında birilen ilah edilmesinden uzaksın, yücesin. Sen böyle kusura ait yapamazsın diyor. Devam et. Mâ yekununli en egûle <gülüyor> mâ <gülüyor> bi hak Bana benim için hak olmayan bir şey söylemek yakışmaz olacak şey değil. Yani bu söylediği, o yani iddia iddiati şeyi bana yakışacak bir şey değil. Ben bunu söylemem. Ne diyor? in kuntu qultu Ben sadece bana öğrettiğin ne varsa onlar onu söyledim. Ne söylemişti? <Sessizlik> <Sessizlik> İnna Allaha Rabbi ve Rabbukum. <Sessizlik> <Sessizlik> Muhakkak Allah benim Resulü de Rabbinizdir dememi öyle istedim öyle söyledim. Sen bana nasıl öğrettiysen ben onlara o şekilde öğrettim. O şekilde söyledim. Ve bunu da şöyle delillendiriyor İsa Aleyhisselam. Ta'lemu ma fi nafsi ve la a'lemu ma fi sen bendekini bilirsin, ben sendekini bilemem. Yani ben ne dediğimi sen benim daha iyi bilersin. Innake ente alamul huyub. ki sen bırak görünen şeyleri, görünmeyen kayıtların en iyi bilenisin. en çok bilgi sahibi olanısın. Dolayısıyla böyle olduğunda yani kullarını benim böyle söyledim sen daha zaten daha iyi biliyorsun der. Ma kultu lehum illa ma emerteni bihi eniyubudallahi rabbi ve rabbukum. Ben onlara ancak ve ancak senin bana söylememi emrettiğin şeyi söyledim. Nedir? Allah'a, Rabbenin Rabbime'si, Rabbim, Rabbimiz olan Allah'a ibadet edin dememi istedim. Ben de o şekilde söyledim. Hani onlar İsa Aleyhisselam'ı ilah edindiler ya, tapındılar ya, haç çıkartıyorlar. Bu haç çıkartırken İsa Aleyhisselam'a tapınıyorlar. Pazar günleri kiliselerine gittikleri zaman onun heykelinin karşısına, Meryem Validemizin heykelinin karşısına çıkıp günah çıkartıyorlar. Ayin yapıyorlar. Bu ilah edilmedir. İsa Aleyhisselam'a bu soruluyor. Bunu sen mi emrettin? Yok. yarap Rab senin münezzeh yaparım. Sen uzaksın böyle şeylerden. Bana ne emrettiysem ben onu söyledim. Sen bana neyi emretmiştin? Senin ve diğer kulların Rabbi benim diye söylemiştin. Ben o şekilde söyledim diyor. Ve İsa Aleyhisselam bu hususta kendisini temizle çıkartıyor. Zaten tertemizdir. Seçilmiş bir kuldur. Sebe suresinde 40 ve 41 ayetlerde ayetleri de buna işaret ediyor Allahu Teala. Ve yul me cemi ve me yagulilil meleiket ehha ulaiya Allah onların hepsini haşrettiği gün topladığı gün sonra meleklere etaben der ki bu kullarım size mi ibadet ediyorlardı? meleklere tapınıyorlar yani bu kullar size mi ibadet ediyorlar? Size mi kulluk yapıyorlardı? Rabbu suba Melekler ne diyorlar? İsa Aleyhisselam Seni tenzih ederiz. Yani senin dışından birileri Allah bizim ibadet edilmemiz sana noksanlıktır. Seni bundan uzak tutarız. En veliyyuna min dunihim. Onların dışından bizim velimiz sadece dostumuz sadece sensin. Onlar için bizim dostumuz dostumuz değil. ya ya'budûnel cinne eksterehum bihim mu'minûn. Bilakis onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu onlara mü'min dediler iman eden kimselerdi. Onlar meleklere değil de cinlere ibadet ediyorlardı. Biz e, senin dışından ilah edinilmekten veya senin dışından bir dostlar edinilmekten sana sıyanırız diye. allah Teala'ya kendilerini temize çıkartıyorlar. Melekler de tertemiz kullardır. Onlar da ne için yaratılmışlarsa onu yerine getirirler. Onun dışında haddi aşmazlar asla ve hata. Demek ki demek ki tekrar 17. ayete Furkan Suresi'ne döndüm. Allahu Teala şirk koşulanları ve şirk koşanları bir araya getirip bunları yüzleştirecek. İlah edinilenlere bunları sizin mi saptırdınız Yoksa onlar kendilerini mi saptırlar diye soracak ve onlardan ne yapacaklar kendilerini temize çıkartacak. Yok Allah'ım biz habersizlik böyle şeylerden. Diyecek. Biz uzaktık bunlar iddialarından. Bizi taptıklarından habersizlik diyecek. Bizi ibadet ettiklerinden habersizlik. Hemen geliyor arkasından cevapları. Galu evliya ve hatta nasu zikra Aynı İsa aleyhisselamın ve meleklerin söylediği gibi o ilah edinilenler habersizce ilah konumuna yükseltilenler aynı sözü söylüyorlar seni tenzih ederiz. Yani ilah olmaya sadece senin layıksın. Onların bizi ilah edinmelerinden dolayı biz sana öyle bir eksiklik yakıştıramayız. Bilakis sen münezzehsin. Bize senin dışından dostlar edinmemiz yakışmaz uygun olmaz. Bizim dostumuz sensin sadece. Derler. İlah makamına yükseltiler. Salih kullar. Fakat sen onları ve babalarını öyle faydalandırdın ki onlar zikri unuttular da helaki hak eden bir toplu oldu sen onları yani kimi Allah'a eş koşanları ve babalarını öyle çok faydalandırdın dünya nimetleri verdin ki onlar bu nimetlerle uğraşmaktan nevi nimet peşinde koşmaktan dünyalık peşinde koşmaktan zikri yani Allah'ı anmayı unuttular da helak-ı akademik topluluk Kardeşler dünyanın yaşadığımız dönemde de tarihini bildiğimiz, öğrendiğimiz dönemde de gördüğümüz kadarıyla şu bir hakikat, insanların çok azı dışında servet sahibi, makam sahibi, mülk sahibi insanlar Allah'ı zikretmekten alıkonuluyorlar. Allah'ı zikretmekten kendilerini alıkoyuyorlar çünkü uğraşacakları dünyevi meşgale çok fazla onlara kafa yormaktan, onları koruma altına çalış, almaya çalışmaktan, onları daha fazla çoğaltmaya çalışmaktan ilahir onunla meşgul olmaktan dolayı ne yapıyorlar? Allah'ı zikretmeyin. Yani Allah'ı zikretmekten sadece subhanallah, elhamdülillah değil. Allah'ın istediği gibi hayat yaşamaktan, Allah'ı razı edecek işler peşinde koşmaktan unutuyorlar bunları terk ediyorlar. Ve dünyanın konuları alıyor götürüyor. Dünyalarını ihya ediyorlar. Mal, mülk, servet ediniyorlar. Ama ahireti helak ediyorlar. Ve helak olan, yani azaba gitmek zorunda kalan, azabı hak eden kullar oluyor Böyle nimetlerden, böyle mülklerden Allah'a sığınır. Bu dünyanın geçici heveslerinin peşinde koşarak ahireti ihmal etmekten, ahireti kaybetmekten Allah-u bizleri bizlere muhafaza buyurur. <gülüyor> Bu kaybın en büyüğü, zararın, ziyanın en büyüğü. Daha büyük zarar ziyan. muhafaza. Dünyalık malın bizleri meşgul ediyorsa, alıkoyuyorsa, razı olacağı işlerden bizi mahrum ediyorsa o malın elden çıkartılması evli O mal elden çıksın, uzak dursun. Eğer mal, mülk, servet, makam, mevki Allah'a yaklaştırıyorsa, Allah'a almaya yönlendiriyorsa veya Allah'ın razı olacak işlere yönlendiriyorsa bizleri o değerli bir maldır, değerli bir mülktür. Allahü Teala'dan ahiret kazanımı olacak mülk istemek istemek. Çünkü her mülk insan alı koymaz. Nice mülk vardır ki kendisini dünyalık sevdalardan uzak tutan e, insanların elinde, onu ahirete yaklaştırıcı. Allah'ın rızasına yaklaştırıcı mülk olmuştur. En bildiğimiz en meşhur örnekler Ebu Bekir radıyallahu mesela, Ömer radıyallahu aleyhi Osman radıyallahu aleyhi ve Ve bunun gibi sahabenin nice önde geleni ve tarihte İslam tarihinde değerli insanlar var. Mülke değer vermiyor. Önemsemiyor. Bilakis Allah'ın verdiği o mülkü Allah yolunda harcıyor, sarf ediyor. Allah'ın rızasını kazanacak şekilde harcıyor. Ama bunlar azınlıktadır. Büyük çoğunluk mülkle, saltanatla, makamla uğraşmaktan ahiret kaybediyor. Çünkü o dünya tatlı ve cazip, cezbediyor. Onun peşinde koşmaktan, onu saymaktan, onu daha fazla çoğaltmaya çalışmaktan veya koruma altına alıp gelecek tehlikelere karşı muhafaza atlamaya çalışma gayreti insanı Allah'ın yolunda harcamaktan, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmaktan alıkoyuyor. Böyle bir mülkten Allah'a sığınmanızı tavsiye ederim allah Teala bizlere mülkün, ahirete kazandırıcı, ona yaklaştırıcı olanını nasip etsin. Helaki gerektirecek meşguliyetlerden Allah'a sınırız, Rabbim bizlere muhafaza Evet, demek ki o kafirlerin, müşriklerin Allah'ı unutmaları, zikri unutmaları ve helaki hak eden, efendim, azabı hak eden bir kavim olmalarına sebep, Dünya nimetleriyle gereğinden fazla hemhal olmaları, olması gerekenden daha fazla meşgul olmalarıymış. Bu da bize bir ders oldu. Allahu Teala bu soru ve cevap üzerine tekrar o şirk koşanlara hitaben der ki: Fakat kezebukum bi ma taqulun fe ma tastati'un ve la kebira." Elbette ki söylediğiniz şeylerde sizi yalanladılar. Sizler sarf etmeyi uzaklaştırmaya yani azabı, cezayı kendinizden uzaklaştırmaya da güç çetiremezsiniz, Bir yardıma da güç çetiremezsiniz. Sizden her kim zulmederse biz ona büyük bir azap tattırırız. Ve tattıracağız. Hani bu kafirler, muhatap olunan, Allahu u Teala, ondan hitap ettiği müşrikler diyorlardı ya, bu tapındıklarımız bizden razıdırlar. Bizim için kıyamet gününde şefaatçidirler. Bize yardımcı olacaklar. Onlar bizi seviyorlar, bizi onların dostlarıyız diye iddia ediyorlardı ya. La ilahe illallah sizin bu iddialarınızla sizi yalanladılar diyor. Ahkaf suresi 5 ve 6. ayette de varmış bunun ilginç kısmı. Ve <Sessizlik> men edallu mimmen men la lehu ila kıyameti ve Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek Kimselere Allah'ın dışından ibadet edip dua eden kimselerden daha sapık kim vardır? Uzun bir cümle oldu ama çok çarpıcı bir cümle. Kıyamet gününe kadar onların dualarına, çağrılana cevap vermeyecek kimselere, Allah'ın dışından olmak üzere dua eden kimselerden daha sapık, daha dalalette kim vardır? Onlar kendilerine yapılan bu duaların habersizdirler. Hani insanlar karşısına çıkıyor... Maalesef saygı duruşunda bulunuyor. Orada anı defterine hitap ediyor. Ona sesleniyor ya. Veya daha eskilerden insanlar putların karşısına geçip onlara dua ediyorlardı, onlardan istekte bulunuyorlardı ya. Şimdi günümüzde insanlar evliyaullah diye isimlendikleri kişilerin kabirlerine gidip ey falanca, ey falanca diye el açıp dua ediyorlar ya veya Allahu Teala'ya onu vesile yapıyorlar ya. İşte diyor ki Allahu Teala, onlar bu yapılan duadan habersizdir duymazlar. Velev iştecek olsa cevap veremezler. Kıyamet günü de cevap verecekler. Ne zaman cevap verecekler? Kıyamet günü cevap verecekler. Habersizlik diyecekler. Bakın, ve izâ huşirân nâsu kânû lehüm i'âdâ ve kânû bi İnsanlar haşr toplandığı gün, toplandığı zaman o ibadet edilenler, ibadet edenlere düşman olurlar ve kendilerine yapılan bu ibadeti inkar ederler. Yok biz habersizlik böyle şeyler. Biz bu yapılandan habersizlik. Peki şimdi bu şirk koşandan iddiaları da reddedildi. Bizzat ibadet ettikleri, kulluk yaptıkları kimseler tarafından reddedildi. Artık yalanları ortaya çıktı. Fos iddiaları ortaya çıktı. Peki e siz bundan sonra ne yapacaksınız? Ne bu azabı kendinizden uzaklaştırmaya güç yetirebilirsiniz. Ne bir yardıma güç yetirebilirsiniz. bir yardım edecek kimseyi bulamazsınız. Diyerek Allahu Teala... Onların sonunu beyan eder onlara. Sizden her kim zulmeder, şirk koşarsa, biz ona büyük bir azap tattırırız. Tattıracağız. O gün işte o gün geldi. Ve erselna kamle kemineli murselina illa ve yamshuna fil asfaq. ve kana Kıyamet gününde şirk koşanlarla Allah Teala'nın şirk koşulanları yüzle getirip onları yüzleştirmesi sahnesinden sonra tekrar dünyadaki iddialana cevap sebebiyle bir beyanda bulunur Allah Teala der ki: "Senden önce her ne hangi resulü göndermişsek muhakkak ki onlar yemek yerlerdi ve çarşılarda dolaşırlardı." Bu birinci cümle Sabredebiliyor musunuz bunu görelim diye. Bazınızı diğer bazınıza fitne imtihanı sebebi yaptık. Rabb'in görecektir. Bundan önceki ayetlerde de görmüştük. Furkan Suresi'nin başında da vardı. Müşrikler kendilerine gelen rasulleri çarşılarda dolaşıyor diye, yemek yiyor diye veya servetler yok diye, bahçeleri yok diye, yanında melek yok diye eleştiriyorlardı. Allah Teala da buna cevapsa dediğinde Bundan önce gönderdiğimiz tüm rasuller, elçileri yemek yiyorlardı ve dolaşıyorlardı diye kendi sünnetini beyan eder. Yani siz nereden çıkartıyorsunuz Muhammed'in yemek yememesi gerektiğini, çarşıda dolaşmaması gerektiğini nereden çıkartıyorsunuz? Çünkü bundan önce göndermiş 124 bin peygamberin hepsi yemek yiyorlardı, çarşılara dolaşıyorlardı. Siz geçmişten çarşıda dolaşmayan, yemek yemeyen, bir Rasul elçi hikayesi duyduğunuzda bunu onunla mı karşılaştırıyorsunuz diye reddi diyor allah Teala bu iddiala. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden önce 124 bin peygamber, 315 tane Rasul geçti. Hiçbirisi Muhammed aleyhisselam'ın dışında bir özelliğe sahip değildi. Hepsi yemek yiyordu düşünün ki. Hepsi çarşıda dolaşıyordu, Rızkı'nın peşindeydi. Alıyordu satıyordu, ticaret yapıyordu. İhtiyacını bakkaldan, marketten, pazardan gideriyordu. Siz nereden çıkarttınız Muhammed'in çarşıda dolaşmaması gerektiğini veya yemek yememesi gerektiğini? Açık bir rap değil iddialara? Bu çarşılarda dolaşmayla ilgili, çarşı ile ilgili ve oralarla ilgili bir kısım ikazlar var. terkinler var. Onlara bakalım inşallah. Ondan sonra o fitne kısmına, imtihan kısmına geçelim. Kardeşler, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan aktarılan bir hadis şerefte, Müslim hadisinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çarşıların halini bize beyan ediyor. Diyor ki, beldelerin Allah'a en sevimli olan yerleri mescitlerdir. En sevimsiz yerleri de nerelerdir? Çarşılardır. Pazarlardır. Alışveriş mekanlardır. En sevimsiz. allah Teala'nın Teala en sevmediği yerler nereler? Çarşı pazardır. Bunu aldık bir kenara koyduk. Aklımıza duruyor. Buraya mutlaka döneceğiz. Dönmemiz gerekiyor. Çarşıların, pazarların Allah'ın sevmediği yerler olduğu kısmını unutmuyoruz. İkinci hadisimiz çarşılarla bir ikaz. İmam Müslim'in sayığında geliyor gene. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer gücün yeterse çarşıya girenlerin ilki olma. Oradan çıkanların da sonuncusu olma. Yani ilk çarşıya giren olma, son çarşıdan çıkan olma. Gücün yeterse. Çünkü orası şeytanın harp yeridir ve sancağını oraya diker. Yani şeytan orada savaşır. Kimlerle savaşır? Kafirlerle savaşmaz. <gülüyor> Müslümanlarla savaşır. Ve ne yapar? Sancağın diker. Sancak nereye dikilir? Fethedilen yere dikilir. Bu, bu hadis çok değerli bir hadis. Müslüman da 2450-2010 hadis. Çarşılar, pazarlar Müslümanların savaşıldığı ve savaşı kaybettiği yerler şeytanın sancağını diktiği, ben muzaffer oldum, Müslümanların ayaklarını kaydırdım, onları hataya, günaha sürükledim ve onları bu yendim dediği, galibiyetini ilan ettiği yer. Birinci hadisi birleştirdik şimdi. Birinci hadisi ne diyordu? <gülüyor> içerisinde, Allah'ın en sevmedi yerleri neresiydi? Çaydı çaydı. Niye çarşılamış demek ki? Şeytanların muharebeyi kazandığı yermiş orası, fefet yermiş orası. Peki böyle yerlere girerken, Acaba yapmamız gereken özel bir şey var Ömer İbn-i Hattab anh'tan gelen bir hadiste İmam İbn-i Vace'nin, Ahmet bin Hamil'in ve Darimi'nin rivayet ettiği Hasen senetli bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bilmeyenler için çok önemli bir fazilet kapısı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Her kim çarşıya girdiğinde La ilahe illallah. Vahdehu la şerike lehu lehul ve lehu'l-hamdu yuhyi ve yumitu ve huve hayyun la yemutu biyedihil hayru kulluhu ve huve ala kull şeyin kadir derse ona bir milyon sevap yazılır. Bir milyon günah silinir. İmam Tirmizi'nin rivayetinde derecesi bir milyon yükseltilir. Şimdi kardeşler Önceki kendisi beraber i düşündüğü zaman bu hadis şerifi, oralara girmek hakikaten büyük bir cesaret isteyen bir iş. Çünkü oralar şeytanın ayakları kaydırdığı, insanları günaha sürüklediği, hataya sürüklediği, Allah'ın sevmediği bir yerde, sevmediği işlerle hemhal yapmayı başardığı yerler oluyor. İşte oralara gittiğin zaman hani zikir unutuluyor, insanlar dalıyorlar, gafil oluyorlar, Allah'tan haber oluyorlar. o ortamlarda. Niye? Çünkü herkes kazanç peşinde. Oraya giren herkes kazanç peşinde. Doğru mu? Esnafı da kazanç peşinde. de kazanç peşinde. Esnaf şubadan ne kadar çok kar edilir onun peşinde. Müşteri şunu ne kadar uygun alabilir onun peşinde değil mi? Herkes kazanç peşinde. O kazanç peşinde koşarken de ister istemez Allah unutuluyor. Onun dışında başka sorunlar da var. Onları da söyleyeceğim. Allah'ı unutmayan, Allah mülkün sahibidir. O ölmeyen diridir. Ee, onun ortağı yoktur. İlahi zikirlerle. Hayrın tamamı onun elindedir diye Allahu Teala tesbih eden kimseye sair yerlerde verilmeyen sevaplar veriliyor. Günahları seviliyor. La ilahe illallah Allah'tan başka dahi yoktur. Vahdehu o tektir. La şerike lehu onun şeriki ortağı yoktur. Lehu'l mülkü mülk saltanat. Hüsumluları sadece ona aittir. Ve lehu'l hamdu hamd, övülme, sena sevilerek tazim edilerek ölme ona aittir. Yuh yi ve tu, O hayat verir ve öldürür. Ve hu hayyun la yumutu. O haydır. Hayat sahibidir, diridir. La yumut ölmez. Bihi hayru kullu. Hayrın tamamı onundadır. Ve hu la kuli şeyin madir. O her şeye kadirdir. diyerek Allah'ı zikreder halde o çarşıya girer ve tabii arkasında hemen hataya günaha düşmez düşmemesi gerekir. Bunu söyleyen kimseye 1 milyon sevap, 1 milyon günah silinmesi ve sadece İmam Tirmizi'nin sünnünde geldiği üzere derecesi bir milyon derece yükseltilir. O zaman kardeşler, çarşıların ihtiva ettiği sorunları bir gündeme getirelim. Bildiğimiz şeyler Devli toplu bir şey olsun. Çarşılarda çokça Allah'tan gafil olur. Allah'ı anma işleri orada az olur veya bazı insanlar için bazı noktalar için sıfır olur. Sıfır. Sıfır hatırlama sıfır Allah zikri olur orada. Bu sebeple şeytan Müslümanlara özellikle buralardan musallat olur. Hani sancağın dikiyor ya galibiyet sancağı. Oralarda çok yemin edilir. Müşteri eder der. Mal sahibi esnaf dedir. Çok yemin edilir. Yemin bir defa baştan malın bereketini, ticaretin bereketini götüren Doğru da olsa. Ayıplı mal sağlam diye satılır. Çokça karşılaşıyoruz. Sağlam mal alınırken özellikle esnaf tarafından veya müşteri tarafından kusur aranır, kusurlu diye haddedilir. Bunlar zulümdür. Sağlamı çürük diye iddia etmek, çürüğü sağlam diye iddia etmek zulüm değil midir? Haksızlık değil midir? Hile ve aldatma eksik olmaz çarşılarda. Var mı öyle bildiğiniz hile ve aldatmanın olmadığı bir çarşı hazır. Verilen sözden cahilir. Söz verilir, sözden dönülür. İnsanlar verdiği sözü tutmuyorlar. O verdiği sözü tutmayıp borcunu vaktin ödemeyince alacaklı kimse başkasına borçlamış, o da borcunu Dolayısıyla zincirleme bir ahdi yeme, ahdinden, vaadinden dönme Dolayısıyla münafık kalamet olan bir hale durunmaya doğru insanlar zincirleme sürükle Bu ve bu genelde çarşılarda pazarlığa buluyor. Emanete ihanet edilir. Bol yalan konuşulur. Stokçuluk ve kara borsacılık yapılır. Faizcilik, tefecilik yapılır. Kadın erkek karışıklığı hat safhaladır. Ve Müslümanlar maalesefini önemsemiyorlar. Çok büyük bir günahtır, Müslümanlar onlar bunu önemsemiyorlar. Kadın erkek karışıklığı, ictilat dediğimiz şey orada hat safhadadır. Kadınlar ziynetlerini açarlar. Görülmemesi gereken yerlerini, gösterilmemesi gereken kimselere gösterirler. Özellikle özellikle halk pazarlarında bu hat safhadadır. Gözler haramadalar. Gerek kadınlar erkeklere, gerek, gerek erkekler kadınlar çiftten ha, harama gözler dalar. Batılışlar çoğalır. Hayasızlık, utanmazlık artar. Bunun gibi türlü türlü günah ve masiyetler burada açıkça işlenir. Bundan dolayı çarşılar, pazarlar çirkin yerlerdir. Allah'ın sevmediği, en sevmediği yerlerdir. Bu masiyetlerin çoğu şeytanın tahriki ve vesvesesiz sebebiyle olduğu için oralar şeytanların faaliyetlerinin yoğun olduğu ve önemli başarılar kazanarak sancak diktiği zafer ilan ettiği mekanlardır. Bu sebeple Çarşıya giren kimselerin, ister alıcı, ister satıcı olsun, şeytana yem olmamak için uyanık olması ve Rabbini unutmamaya çalışması gerekir. Müslüman aklı başında kimseler. Fazilet sahibi ve dinde kendilerine uyulan kimselerin Allah'a isyan olunan bölgelerden uzak durarak kendilerini korumaları için bu gibi yerlere girmemeleri gerekir. Girmeleri mekruh görülmüştür çünkü. Özellikle Müslüman iffetli hanımların, özellikle de yanlarında mahremi olmaksın çarşı pazarlarına gitmekten şiddetle sakınmaları gerekir. Bütün Müslüman bacıların bundan şiddetle sakındır. Sizleri de analarımızı, bacılarımızı, hanımlarımızı, kızlarımızı oraya göndermemekten dolayı iğkal eder Allah. Için. Evet kardeşler, bir daha söylüyorum Allah için. Lütfen nasihatini kulak verin. Hanımlarımızı Analarımızı, bacılarımızı, kızlarımızı mahremsiz oralara göndermekten, Allah'tan korkarak sakınalım göndermeyelim. Bizimle beraber gitmeye gerekiyorsa da, mümkün olduğunca bu haramların az işlendiği ortamları ve vakitleri gözetelim. İlla gitmelere gerekiyorsa, gitmelere gerekmiyorsa, hanımlarımızın, kızlarımızın, iffetli bacılarımızın orada işi yok. Oralarda bulunmak zorunda olanların veya oralara uğramak zorunda olanların ki kaçınılmazdır bu. Bu durumda da tehlikeli bir belaya maruz kaldıklarını aklından çıkarmamaları gerekir ve kötü akıbete düşmekten de sakınmaya çalışmaları gerekir. Çarşılara, pazarlara girerken sanki sanki böyle e, çok kuvvetli bir düşman ordusunun arasında tek başınıza korunmasız dalıyormuşçasına dikkatli uyanık olmamız gerekir. Çarşılar, pazarlar Müslümanların Mecburi kaldıkları zaman girmeleri gereken yerler. Onun dışında girmekten sakınmak gerekir. Peki Ayet-i içerisinde sizin bazınızı diğer bazınıza sabrediyor musunuz? Bakalım ne fitne yaptık kısmı var. Allahu Teala insanları birbirler için fitne sebebi yapmış. İmtihan sebebi yapmış. Koca karısı için imtihan sebebi. Kadın kocası için imtihan sebebi. Yani birbirlerini nasıl davranıyorlar? Haklarına riayet ediyorlar mı? Birbirlerine karşı vazifelerini yapıyorlar mı? Bunu Allah-u Teala çeşitli vesilelerle deniyor ve sabrediyorlar diye bakıyor kullarına. Bakın Müslim'in sahihinde, Ahmet bin Hanbel'in Müslim'ine gelen bir hadiste uzunca bir hadisin içerisinde Allah-u Teala'nın bir sözü olarak peygamberimiz buyuruyor ki Allah şöyle buyurdu ben seni ancak seni imtihan edeyim ve seninle de imtihan edeyim diye seni elçol hakkında. Yani ben seni imtihan edeyim. Risaleti yükleyecek. Görevi verecek. Bu görevi yerine getiriyor mu getirmiyor mu? Ona bakacak. Onun için Allahu Teala peygamberimizi elçi olarak gönderiyor. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona yüklenen görevi yapıyor mu? Onu deniyor Allahu Teala. Ve seninle de kulları deniyorum diyor. Kulları seninle deneyeyim diye seni elçi olarak gönderdim. Yani kullar, yani ümmet, ümmet Muhammed, Muhammed'e aleyhisselatü vesselama nasıl davrandı? Onun davetine nasıl karşılık verdi? Onun çağırdığı yola mı gitti? Yoksa onun sakındığı yolu mu tercih etti? Bunu denemek için elçi olarak gönderdik diyor allah Teala. Kime? Resulü aleyhisselatü vesselam. Demek ki peygamberler ve ümmetler de birbirlerinin imtihandır. Ümmetler hata yapacak, peygamberler onlara bu hataları düzeltecek, doğru yurtacak, imtihan sebebi. Ümmetler, insanlar bilmiyorlar, peygamberler öğretecekler. Ümmet, peygamberin öğrettiğini alıyor, kabul ediyor ve ona göre yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Peygamber onlar için bir fitnesi var. allah Teala, Tekabun suresinde, 15. ayette, İnnema emvalukum ve evladukum fitnetun vallahi innehu ejn buyuruyor. Mallarınız ve evlatlarınız sadece ve sadece bir fitnedir imtihandır diyor Allah Teala. İnne ma hasr geliyor. Mallarınız ve evlatlarınız sadece bir imtihan. İmtihan sebebidir yani. Allahu Teala bize mal, mülk cihetinden her ne vermişse, evlat cihetinden kimi bahşetmişse neymiş o bizim için? İmtihan. İmtihan. Yani bu malları nasıl kullandık? Ayette geldiği sıraya göre söylüyorum. En varif evladı için. Yoksa evlat tabii ki önceliklidir. Bu malı Allahu Teala bana verdi. Bu malı nasıl kullanıyorum diye beni imtihan ediyor. Mal benim şimdi fitne imtihanı. Yani Allahu Teala'yı hoşnut edecek tarzımı mı kullanıyorum? İsyan tarzında mı kullanıyorum? Allahu Teala evlat verdi. Bu evlada karşı Annenin babanın hakları olduğu gibi yükümlülükleri var. Bu çocuğuna, evladına nasıl davrandı? Onlar arasında eşitliği sağlayabildi mi? Adaleti gözetebildi mi? Onu ahiret kazanım olacak şekilde terbiye edebildi mi? Bilmesi gerekenleri öğrettim mi, öğretmedim. Mi? Yoksa sadece çocukla öğretmenler eline bıraktı da öğretmenin insafına bıraktı. Çevren kucaklatta çevrenin insafına mı bıraktı. Televizyonların bilgisayarların, oyunların insafına bıraktı, onların terbiye etmesini bekledi. Bunu imtihanlıyor allah Mallarımızdan sorulduğumuz gibi evlatlarımızdan da soracağız. Eğer evlatlarımızı Allahu Teala'nın istediği tarzda yetiştirebilirsek, bizim için sadaka-ı cari. O salih amel işledikçe bize de sevapları yazılacak bir sadaka-ı cari yakımız. Yok isyan edecek tarzda yetiştirmişsek, veya öğretmemiz gerekenleri yükümlülüklerimizi ihmal edecek şekilde öğretmemişse bu sefer onların işlediği günahlardan, düştüğü hatalardan dolayı bize günah kapısı. İşte alın size bir imtihan kapısı. Et asferun sabrediyor musunuz? Çocuk isyan edecek. Günah işleyecek. Hata yapacak. özellikle bazı dönemlerde gençliğe giriş safalarında diklenecek ve sabrediyor musunuz acaba? Hata yapacak kasıtlı kasıtsız sabrediyor musunuz? Onu hakka doğruya yönlendirmeye çalışıyor musunuz? Allah imtihan edin. Demek mallar ve evlatlar bizim için imtihan sebebi. Ayet de geldiği gibi. İşveren ve işçi birbiri için imtihan sebebi. İşçi hata yapacak, kaytaracak, çok çalışacak. İşveren onun karşılığını verecek mi vermeyecek mi? İmtihan sebebi. Kadın erkek için, erkek kadın için imtihan sebebi. Fakir zengin için, zengin fakir için imtihan sebebi. Allah zengine verecek. Ne diyor hadiste geldiği üzere? Zenginin malında fakirin hakkı vardır. Hak. O hakkı veriyor mu vermiyor mu onun için imtihan ediyor. Fakir zengin için mi imtihan sebebi? Zengin de fakir için imtihan sebebi. Fakire mal mülk verilmemiş, zenginin malını çarpıyor mu? Arkasından haset ediyor mu? İmtihan ediyor Allah'ta. Zenginin malıyla fakir imtihan ediyor allah Teala. <gülüyor> Âlimle cahili imtihan ediyor. Cahille âlimi imtihan ediyor. Yani diyebiliriz ki, insanlar arasında ne kadar zıttık varsa, bu zıttıkların sahipleri birbirler için imtihan sebebi. Ne için? Etasbirûn, sabrediyor <gülüyor> musunuz? Ve kâne rabbuke basîrâ. Ve senin Rabbin görmektedir. Yani bu imtihan için verdiği nimetlerin karşılığında, Taraflar nasıl davranıyorlar? Sabrediyorlar mı? Sabretmiyorlar mı? Allah bunu görendir. Ve kayıt altına alıp hesaba çekecek olandır diyor. Allah Azze ve Celle bizleri kendisine hakkıyla kulluk yapan kullarına yakasın Azze ve Celle. Birbirimizi fitne olarak yani imtihan sebebi olarak yaratmış. Bizleri gereğini yaparak ve imtihanı kazanarak ona kavuşma lütfuyla nimetlendirdiği kullarına yakasın Azze ve Celle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdikü ve la ilahe illa. Estağfirullah ve tuğbileyn. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين